A'lallahu te'ala fi kitab-i'l-aziz Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine aminut tekullaha vel temzur nefsul ma kaddemet ligadun ve tekullaha inna allaha hadirun bima tamelun sadakallahu'l-azim ve kâlel-nebiyyü sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve esül hikmeti muhabbetullah sadaka Resulullahi rabbil alemin kalpleri nuru iman ile dolu Yüzleri nur Muhammedle münevver, gönülleri Allah sevgisiyle muattar, kıyamet gününe inanan, bu fani hayatın hesabını Allah'a vermeyi kabul eden ve Kur'an'a inanan, Kur'an'ı kendisine imam ittihaz eden, hakkın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar. En büyük nimet, iman nimeti. Bunda hiç şekle şüphe yoktur. Bu iman da mahkub Kibriya yani Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Peygamberimizden evvel gelen 124 bin peygamberin, bir rivayet 224 bin peygamberin inanmaya müteallik titildikleri maddelere, lisanle ikrar, kalbine tasdik. Buna iman etmektir ki hepsi bundan, bütün peygamberler aynı maddenin üzerine gelmişlerdir. iman faslında. ahkam değişmiştir yalnız. Adem aleyhisselam'a ne emir olduğu ise iman faslında Hazreti Peygamber e o. Cevahir'e emir olduğu ise Hazreti İsa o. Rüknü daima okuyoruz ve biliyoruz Allah'a meleklerine kitaplara kıyamet gününe hayrın ve şerin takdir ilahi olduğuna, kıyamet gününe öğleden sonra dirilmeye bu şartlar altı şartla ama tabi bunların daha şu abatı var, şubeleri var. Fakat en, en mühim olan bunlar. Bunların içerisinde en mühimi iki hükmü. Birisi Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek, Allah'a iman etmek. İkincisi öldükten sonra dirilmek ve bu kısa hayatın hesabını Allah'a vermeyi kabul etmektir. Kafirlerin akıllarının almadığı bu. Öldükten sonra bir adam nasıl dirilir? Hani huzur Resulullah'a gelmiş ve Halep denilen adam ölü kemiklerini getirmiş, kemikleri ufalamış. Bir taraftan da yani şey değil, aklı, maaş sahibi böyle düşünebilir. Uflamış demiş, peygamberin gücüne doğru bunlar mı dirilecek demiş. Bunu insan inkar ettikten sonra dünyada her şeyi yapabilir çünkü her şey yanında kar kalacaktır. Ölten sonra dirilmeyi bir adam inkar etti mi her şeyi yapmalı burada. Zaten mümin cehennemin olmasını ister, kafir olmaz, olmamasını istiyor. Neden? Çünkü yaptığı fenalıkların cezasını çekince korkuyor, cehennemi inkar ediyor. Mümin de mazlum olduğu için cehennem olsun, yapan cezasını görsün diyor. Biri ikrar, biri inkar ediyor şimdi. İnkar eden, başına gelecek felaketi görüyor. Onun için inkar ediyor. Öklemiş Peygamber yüzüne, bunlar mı dirilecek diyor. Zira Hz. Muhammed diyor ki: "Evvelen <gülüyor> insan, min Ve halka oğlu neden halk olduğunu da unuttu da gelişindik yani bize darımsa mı irade ediyor? Yani bunlar mı dirilecek diye? İnsan yaraladığı vakitte hiç onun bir planı yoktu. Plansız çekilciz. Hatta hala yaradı verdi. Böyle yarattı. Ve bir yaradan bir daha yaratılmadı. Bir yaradılan aynısı olmadı. Dikkat ederseniz Müslümanlar, bu arada növer söyleyelim şimdi yani, tahsiye olum edenlere, baki tahsiye. Durgun suya bir taş attığımız vakitte taş suya vurdu mu daireler, su daireler açılır. Aynı seriyedir ayıkılan daireler. Eğer kudret ilahi olmasaydı insanlar hepsi birbirine benzeyecekti. Halbuki herkesin diye ayrı Lisanı ayrı sesi ayrı parmakların uçları ayrı ayrı ve Kur'an da bunu söylüyor yani yani yeni bulunmuş değil sure-i bela belakade ne ala diye benane biz benane parmakların yer parmakları hiyer koyacağız diyor kıyamet gününde dirittiğimiz vakte izamları bu parmak buraya gelmeyecek yerli yerine gelecek bir yazılan bir daha yazılmamış çünkü Allah'ın bir vası esması var. Bir yattığı bir daha yaratmıyor. Herkesin ayrı. Bütün uzvu. Bir batında iki kardeş birbirini ayıramıyorsun. Fakat eline bakıyorsun. Elin çizgileri ayrı. Sesi ayrı. Mutlaka bir ayrılık gösteriyor. Eğer olmasaydı herkesin müsaviye aralması lazım ileridir. Maddi manevi her şey dünyada müsaviye olmadı öyleyse. Sana nerede Allah o müsavatı emretti? Beyn ennaz, bütün insanlar aslında adliyle kıstı, kıstı yani adli meydana sen getireceksin. Sakalı sana verdi, sen düzelteceksin sakalını. Allah düzeltecek sakalını seni. Dağ, taşı, dereyi, tarlayı sana verdi, sen kızacaksın, sen düzelteceksin. Öteki alemde hepsini hazır bulacaksın, burada yaparsan eğer. Olacak mı? Olacak. Burada ver, orada verir. Burada alan orada da alır. Hiçbir zorluğu yok Allah Bir silvesinin halk edilmesi, bir mikrobun halk edilmesiyle bu kainatın halk edilmesi arasında hiçbir fark yoktur. Allah bir şey mirad etti mi, ol der, o şey meydana zahir olur. Olur olmuş. Olmam diyemez bir şey. Meğer ki işte o mürittir, o muimdir, o rahmandır, o sübhandır, o hannandır, o mennandır, o deyyandır, o rahmandır, o rahimdir. O fettahtır. O rezzaktır. Muhiye odur. Mümit odur. O diriltir. O öldürür. Bu yaşa gelinceye kadar yüz bin defa öldün dirildin. Farkında bile değilsin. Farkında bile değilsin. Her an öldürülüyorsun. Bütün esma-i ilahi ceyya ediyor her anda. Unuttun mu? Hilkatini? Hani hani bir katermeniydin? Hangi tarların mahsulüsün? İki yerden getirilmişler. Vücudun topraktan Ruhun arşi, semavi ruhu. Vücudun tallara biten, hayvan atan yediğin mezuraatın, meykulatın efendim maddesiyle halk babanın beline gelmiş. Sonra Cenab-ı takdir ettiği kızı baban almış, seni besmeleyle ana rahmine, ana tarlasına ekmiştir. Orada hayıs kanıyla, ilerleyen bir süparsasıydık hepimiz değil mi? Biliyoruz buna inkarı yok. Enkıra yok. Sonra yerenci bir işte. Hadi bulaşır, yıkıyoruz ellerimizi dedim. Aslımız bu değil mi? Sonra onu Allah anaahminde tarla da yani kadın tarlasında hayız kanıyla yuvarmadı mı? İnsan şekline koymadı mı? Bu gözler ne, kulaklar ne, işitmek ne? Dile söylediyo, bir sinire işittiriyor. Bak bak düşün, kendi vücudumun kitabına bir okuyver böyle yukarıdan aşağıya bak. Nasıl olmuş acaba bu böyle? Mesela çok acı değil mi? insanın saçları böyle uzadığı gibi kalınlaşsa ne olacak insanların saçları? Kalınlaşmıyor değil mi çocuk? İpek gibi. Sakallar öyle. Yani yiğin boynuzu gibi ya o keçin boynuzu gibi her bir kıl böyle katlı kadırla o ne olacak yani soruyorum. Hepsi yerli yerine yapılmış. Ağzın üstünde burun. Bu kitabı okudun mu sen? Niye acaba ağzın üstünde burun? Niçin gözleri üzerinde kaşları var? Niçin kirpi galadılmış? Neden kulak bu? Tesadüfi bir hadise mi bu? Tabiat yapıvermiş vermiş Hangi evi tabiat yapmış? Hangi apartmanı bakayım? Rüzgar, rüzgar esmiş, yağmur yağmış, güneş açmış, bir apartama meydana gelmiş mi? Bir tayyare, bir gemi. Bir ustası var değil mi? Her yapmanın bir ustası var. Niye bunun ustası inkar getiriyorsun yani? Görmüyorum diyor. Sen kendine görmüyorsun zaten. Aklını görüyor musun? Eserini görüyorum. Allah'ın da eserlerini görmüyor musun? Görsene. Bir Katar'ın en iyiydi. Ana rahminde Halis kanıyla yorulduk. Şekli insana konduk. İki göz verdi, bir gösterdi. Halbuki bir gözle bir gören, iki iki görmesi lazım gelir. İki kulak verdi, bir ağız verdi. Bir söyle, iki dinle diye. Pek fazla konuşma. Sözün nereye varacak? İnsanların felaketi iki, iki yerdedir. Birisi çene arasındaki dille, iki bacak arasındaki ettedir. İki et parçasında insanların felaketi. Saadet de oradadır. Bu et parçası yok mu? Bu bu adamı alay illi yere götürür. Bir kelime-i tayyibe var. Söylüyoruz. Bizim alameti farikamız, imanın nişanı, cennetin anahtarı, cehennemi kitleyen, cehennemi ateşini söndüren la ilahe illallah. Bundan söylüyoruz ona. Cennetin 8 kapısını açıyor. Aynı söz cehennemin yedi kapısını kilitliyor. La ilahe illallah. Günde kaç defa söylüyorsun? Bin defa söylüyorum. Kaçtan kaç defa söyledin? Lisanen söyler, kalbine söylemese münadık olursun. Hakka öyle zikredile ki bütün azanın cevahirin Allah hacikası. Her yerde, her mekanda, unutuldan değil. Unutma bir defa. Unutulur mu? Unutan Unutan değil, sen aşktan. Aşkten hatırlar. Aşkın ötürü unutma. Unutarak hatırlamak. Bir bir unutanlara hatırlat. Evet. Sonra sonra doğuyor bu yavru. Mikrop bunu mahvedebiliyor. Bir kara sinek bir sivri sinek bu yavruyu mahvedebiliyor. Sonra büyüdüğü vakitte Allah'la başla çıkmaya kalkıyor. Allah hasım çıkıyor. Allah'ın yaratmışı ölüyor. Allah'ın diriltecek tekrardan yani öleceğiz sonra dirileceğiz. Artık oğuzdan sonra babababa, bak, unuttu geldiği yeri. Hilkatini unuttu. Şimdi darbesi seyre ediyor. Kemikleri ufalıyor. O falan kemikleri gösteriyor da bunlar mı dirilecek diyor. Düşünsene. Modelin biçimin yokken Allah seni etti, İkinci sene halk olmak daha kolay olur. Modelli biçimli olduktan sonra. Evet efendim dirileceğiz. Rebi'ye bakınız. İlkbahara. Ölen art diriliyor. Bu da alametdura işarettir. Zaten akıllı başında olanlar mahşer gelmeden burada haşineşi görürler. Mutukable entemutus sırrını fetheyleyen haşineşi gördü bunda nefhayır suur olmadan nefhayır suur olmadan haşineşi burada görürsün. Her şey burada var. Allah ahirette ne varsa buraya bir misali getirmiştir. Görene, körene, görene, iman evvela. İmanımızı en büyük nimet. tanat ilahiden gelen bu maddelere iman etmek. Lisan ikrar, kalb ile etmek. Ve Allah'ın vahdaniyetini kabul etmek. Allah'a şerikten, nazirden beri kılmak. Noksan sıfattan tenzih etmek. Sübhanallah. Rabbimiz. Ve Allah'ı sevmek. Ve allah. haktan korkmak. allah Teala ve tekaddes Hazretleri. Korkmalı insan Allahu Teala Hazretlerinden. Şimdi efendim bir hesap vereceğim ben hiç düşündüm bilmiyorum. Düşündünüz mü? İnsan günde bir günah işlese her gün kaç tane günah işliyoruz. Hep bizim başında yani. Yalan söyleme lüzum yok. Bazısının farkındayız. Bazısının farkında değiliz. Günah da küçük bir günahmış. Bir günlük diyorlar bu so günaha. Senede 365 gün cehennede kalmamız lazım gelir. Günde bir günah işlerse bir günde ceza verilirse de günaha. Ya on günah işleyen, yüz günah işleyen, bin günah işleyen? Soruyorum. bereket versin. Allah bir günaha bir günah yazıyor. Bir sevaba enekal on sevap yazıyor. Yetmiş, yedi yüz, yedi bin. Neden biliyor musun? Bende-i Muhammed olduğumuz için. Resulullah'a ümmet olduğumuz için. Sevaplar kat kat, edaf-ı Tövbe müstecat bizim için. Başın yastığa gelmeden tövbe, istiğfar et. Allah'a rücu et. Yalnız bekleme. Ya eyyetühen nefsül mutuna inneh irci ila rabbikir adiyeten merdiyeh bu alimden Allah'a rücu et. İbadet ve taatına dikkatli ol. Ve haktan kork. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer hakkında şöyle buyurmuştaldır. İyi dinle. Benden sonra peygamber bağı solunsaydı, Allah peygamber gönderseydi, ben son peygamber olmasaydım benden sonra peygamber olarak Hazreti Ömer gelirdi bu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Ömer İbni Hattab bu ayet-i kerimeyi dinlediği vakitte çok kere haftalarca hasta olmuş. Bak düşünün. Peygamberimizin tayin ettiği ve bunlar aşerevi mübeşşerlerdir kendileri. On kişi bunlar. Bunlar mavfudur günahları. Kaldırılmış tabat-ı ilahiler. Ne yaparsanız yapın demiş Hazreti Allah. Terbettir demiş onlara. Estağfurullah. Onlar günahtan Zevk almazlar. Sevaptan zevk alırlar. Sana da öğretim diye diyorum. Allah'ın demmerkut musun, mahkup musun, metrot musun, şönden değil. Sevaptan zevk alıyorsan makbul insansın. Günahtan zevk alıyorsan istiğfar Allah'a dön. Allah'a çekilmekten zevk alıyor musun? Namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, Kur'an okumaktan, Allah'a konuşmaktan, Allah'a dinlemekten, çekiniyor musun böyle şeylerden? Ha bil ki işin iyi, ibadet ve taattan, iyilikten, gözyaşı silmekten zevk mi alıyorsun, ağlatmaktan mı zevk alıyorsun? Soruyorum sana. İbadetlerin ehem mühiminden bir tane daha soruyorum sana. Ağlatmaktan mı zevk alıyorsun, güldürmekten mi halkı? Halkı ağlatıyorsan yandın, felaket, büyük felaket. Halkın gözeşini siliyorsan büyük saadetsin Ondan zevkleniyorsan yani. Halkın gözeşini silip ondan zevkleniyorsan büyük saadet, iyilik yapan kişi. İyilikten zevk alıyor. Büyük adamsın. Allah'a elinde makul adamsın. Hazreti Muhammed'in sancağazındasın. Korkma. Ama halka eziyet ve cefa ve diyorsan eğer o vakit kork. Ondan zevk alıyorsan. İnsanlara öyle yapalım zatlarla berabersin, öyle kimselerle berabersin. Nemrutlarla, firavunlarla berabersin. Halak oldun. Üç 5 günlük dünya için. Bu fani mülküsü. Hiçbir kıymeti yok. Yakın bir zamanda zenginle, fakir, rütbeliyle rütbesiz bir oluyor. Çok yakın bir zamanda. Zaten 70 sene yaşasan otuz beş senesi uygu ile geçer. çocukluk. 17 sene kadar orada az geldiği hastalığı ölümü kalımı kalır mı? Şey kalmaz elde. Bir sene dahi gülemezsin. En büyük makama çıksan orada dahi rahmet edemezsin. Hakk'a bende oldun mu? Hakk'a kul oldun mu? İki canın sultan olacaksın. En büyük korkun olsun. Allah bana kulun demezse. Bundan kork. resul Ekrem sana ümmetim demezse bundan kork. Muttakiler Allah elinde en kerim olan kişilerdir. Düşün bak, söylüyorum. Günde bir günah işledik. Senede 365 gün var. 365 bir gün, bir günahı bir hafız ahirette. Yahut kabirde tutarlarsa. Akabelerde yani. Akabeler var şu İsrail'e. Kaç gün yollarda. İstiyor musun? Oh, hızlı gitmek. Hani biliyor musun? Şu hikaye söyleyeyim size mesleği içerikten. Günlerde bir gün Behl-ü Dana zat Dana Arif okumuş Kamil İhvan sahibi demektir. Her okumuza Dana demezler. Arif olursa Dana derler. Bir de Dana var. Dana değil. Bu Dana. Şimdi şey de bozuldu ya Dana diyor Dana diye yerde. Bu zat Harun Reşid'in yakınlarından bazı kitaplarda kardeşi olduğunu bazı kitablarda akrabası olduğunu bazı kitapları da Müsahitlerine de olduğunu söylüyor kitaplarımız bizim. Bir gün Harun Reşid'i irşad için gitmiş halifenin tahtına oturmuş. Harun Reşid deyip geçme. O en parlak devri, Müslümanların en büyük devirlerinden yani. Çağatalı Şah devirlerinden. Tahtına oturduğunda tabii padişah tahtına oturmak kadar terbiyesizlik olmaz. Kühtahlık olmaz. Tahtı bekleyen askerler Behlül'dan'a güzel bir daha katmışlar demişler. Gürültü kopmuş. Bağırmalar, çağırmalar falan. Ne oluyor şey Şeyh Harun haremden dışarı çıkıyor. Niye var demiş. Demişler, Behlül Behlül küsallık etti. Sizin tahtınıza oturur demişler. on için bize dövdük falan. Canım demiş, o akıllar noksan bir adam. Eğer aklı yeriniz olsa benim gibi tahtına oturur mu? Bilmiyor musunuz demiş. Halbuki kendi öyle gösteriyor. Çok arif idillâh, vası ilâllâh. Mükemmel bir insan. Hem tamir hem mükemmel. Bir gün Kabeistan'ın kenarına yolaşıyor olmuştu kendisi. Demişler ki Behl ne oluyorsun orada demişler. Demiş ki birisi paramı aldı. Paramı çalan adamı burada bekliyorum demiş. Ne malum geliyor demiş, demişler. En nihayet buraya gelecek demiş. Yere kaçamaz demiş. En sonraya buraya gelecek o demiş. Kaç tere sonra olsa, olsun. E bu, bu, mutlaka buraya gelecek Kabeistan'a. Böyle bir zaman. Yani, demiş, Biliyorsun mezufi bir adam demiş. Vurulur mu filan gelmiş. Behl'in omzuna elini koymuş. Behl'in ağlama demiş seni tanıyamamışlar. Üzülme demiş. Yanlışlık oldu filan. Vurmuşlar sana falan demiş. Der, bir tarafın acıdı filan? Yok yok. Ne vurduklarına ağlıyorum ne acıdığından ağlıyorum. Niye ağlıyorsun? Senin için ağlıyorum diyor. Niye benim için ağlıyorum ya ben bir kere oturdum bu kadar dayak yedim demiş. Sen 20 de oturuyorsun. Seni yiyeceğim dayağı düşündüm ben demiş. Onun için ağlıyorum demiş. Eyvah felaket. ...duyurmuş yani halife. ...e ne diyeyim be... ...adalete muamele et... ...aliye'nin gözyaşını sil... ...kılıcını düşmana... ...hamçını zalime... hazineni, ...milletinin memleketinin selametine harca... ...o vakit sen önden milletinin arkada... ...cennete gidersin... <Gülüyor> ...onan sonra ham ...biraz bozukluları var... De ...bir de onu ifşa etmiş... olay tövbe etmiş halife... ...yüz yol ayı ...ve adaletle memleketini idare etmeye çalışmış... Sen de kendi çapında bir kişisin. Sen de bir çobansın. Sen de bir başbuğusun. Çünkü resul Ekrem hepimize böyle hitap etmiş. Küllüküm ve küllüküm mesulun anlâ Hepiniz birer çobansınız. Herkes. Bütün ümmeti Muhammed'e hitap. Ve aynı zamanda ümmeti daveti de hitap bu. Hepiniz birer çobansınız. Her çoban kendi sürüsünden mesul. Sen hanenden mesulsün, solundan, çocuğundan, hepimiz öyle. Bak, Hazreti Ömer bazen akşamlar aksandar mu düşünürmüş gece. Sen bak bakalım da söylediniz Hazreti Ömer'e. Cenab-ı İmamlı İmam Ömer radıyallahu anh, hakkında Peygamberimiz diyor? Benden sonra Peygamber gelseydi Ömer gelir diyor. Bazı gece oturur, düşünürmüş ben bugün ne yaptım? Hayırdan da şerden diye. Gene Seyyidina-i Bağvekir-i radıyallahu anh hazretleri ağzına taş koyarlarmış. Dil sahip olsun diye. Bir şey söylediği vakitte düşünür, sonra ağzından dışarı konuşurum. Çok mühim çünkü. Cirmi kütü büyük dilin. Diline sahip ol. Dilini adam çetiştirmekten, gammazlık yapmaktan, kötü söylemekten, küfür etmekten, küfretmekten, acı söylemekten denizler. Dilini hak konuşmakla, halkı irşad etmekle, halkı hakka götürmekle İnsanlığı kurtarmakla bakın. Aklımız doldu, anaprezdi ama burada bırakıyoruz. İnşallah sağ olursa, ölmezse haftaya yine birer aynı ayet üzerinde durup konuşacağız bir mütherde. Allah bize verdiği kadar biz de söyleyebiliriz. Herkes nasıl kadar alacak? Ey müminler, Hepimiz görüyoruz, işi diyoruz ve gördük ve görüyoruz. Hani abai ecdadımız nereye gittiler? Şimdi biz dersler sonra. Şuraya gelirim bu derse oğlum. Benim olan bu. Abay-i nereye gittiler? Padişahlar, paşalar, krallar, emirler, zalimler, adiller, peygamberler ne oldular? Hani bir de sakalı dedelerimiz, babalarımız, ölenlerimiz yani soruyorum. Konsularımız, ahbabı yaranımız soruyorum. Ha, i̇çimizden demek ki akın akın bunlar öteki aleme doğru götürülüyorlar. Kendileri gitmiyor. Götürüyorlar bunları. Ha Bizim de gideceğimiz yol bu yola olduğuna göre aklı başında olan bir kimse herhalde bu yola bir hazırlık yapmaya çalışır. Çünkü madem yola gideceğiz, yolda gideceğimiz yolda bizim için meçhul ama resul haber vermiş. Demiş ki büyük ak akadelerden gideceksiniz sevinenizi, kayınızı, geminizi, tecilenizi Peygamberimiz Ebu Zerr-i Denizlerden, deryaların biteksiniz. Sefineyi teclif ediniz. Düşününüz, hazırlarınız. Hep babalarınızın yere doğru gitmekteyiz. Akın akın. Çocuğu evlendireyim inşallah işe başlarız. Kızı evlendirdim namaza başlarız. Hele bir tekavvut olayım. Tekahüt oldum zaten iş bitiyor. Tekahüt olup iş bitiyor. Allah seni tekahüt etmesin kulluğundan. Sen ibadet ve taatına bak. Yürüst ol. Özün sözün doğru olsun. Dinine, diyanetine, vatanına, insaniyete hadim ol. Ve ölümünü düşün. Ve hakkı zikreyle. Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a ibadet kıl. Düşün. Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a ibadet eyle. Ateşe tahammül edeceğin kadar günah işle. Bak eve gittiği soba yerini bastır. Soban varsa ateşim Ateşin varsa. Ne kadar dayanacaksın bakayım. Bir daha söylüyorum. Hangi vakit ki ki biz Allah'a mühtaç değiliz? Allah'a mühtaç olduğum kadar Allah'a ibadet eyle. Bu, bunu, bu sözü ben mühteşemine söylüyorum. Arif olana bu söz söylenir mi? Bu söylenmez Arif olan kişilere. Madem ki kulum, madem ki o benim mabudum evvela ben razı olup onu razı kılıncaya kadar ona kulluk edeceğim. İster cennetine koysun, ister cehennemine koysun beni. Yani mühtaç olmasak gene Rabbül Alemin'e ibadet kılmayacak mıyız? Bizi halketti ya. Halikamız değil mi? Mühtaç olmasak daha iyi. Allah'a ibadet etmek lazımdır. Allah cennetle cehennemi hak etmese gene Allah'a ibadet etmek lazımdır. Ama mühtaç olduğun kadar hiç olmazsa. Bak, bak düşün. Mühtaç olduğun kadar Rabbül Alemin'e ibadet et. Ateşe tahammül edeceğin kadar günah işle. Bir kimseye bir şey yapacağın vakitte düşün. Evvela kendine iyiliği sonra başlıyorsunuz. Çuvaldızı sorma. Yetime hor mı? Bakarsın sen de sonra onun babası gibi ölürsün. Senin çok gün yetim kalabilir. Mal talan olur. Sevmediklerine kalır. Gelsen Allah için Allah'ın dediği kadar ver de verdiklerin seninle beraber ahirete seninle evvel gitsin. Seninle beraber onları orada hazır bulabilirsin. Tövbe istiğfar et. Daima hazırlıklı ol. Yolcu adam, ne bak gideceği mağlup olmayan bir adam Tayyar meydanında yahut tren meydanında bir misal veriyorum size. Aynen böyle, hiçbir farkı yok. Şey ne katılır bilmiyoruz, yolcuyuz da oraya gitmişiz, bekliyoruz böyle. Bir tarafa ayrılmayız değil mi? Haddetler mi? Bineceğiz. Aynı ecel bunun gibidir. Hazırız. Haddetler mi? Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber yallah. Tamam. Tayariye bin. Tamam. Sakın ibadetten geri kalma. Yarın yaparım deme. Yarın yaparım diyenler ziyan ettiler. Tövbeyi yarına bırakanlar zarar ettiler. İbadeti yarına terk edenler, yarına seyir edenler zarar ettiler. Büyük zarar yaptılar. Hemen Rabbül Alemine kulluk et ki cihana sultan ol. Bak ne diyor Aşık Paşa söyledi. Tarihinde. Bu Ali Osman gidiyor. Aşık Paşa 2. bayıl zamanı. Bu Ali Osman ki diyor, bunların işleri idi. Allah bunlara şarkı ve garbı fethet hütat diyor. Bundan böyle işi diyor, fetvaya döktüler diyor, korkarız ki mülke Osman yıkılacak diyor. İkinci Mayıs zamanında. Daima Allah'tan kork. Allah korkusunu ve Allah'ı hiç kalbinden çıkarma. Dilin Allah'ın ismini zikretsin, kalbin hakını sevsin ve haktan Allah elinde en yüce olan kimse Allah'tan korkandır, vera sahibidir. Hem Allah'tan korkanları Cenab-ı Hak onlara birçok bilmediklerini öğretir, görmediklerini gösterir, onları çok yüceltir, yükseltir de ki sırtını ki muktedir erdirir. Wallahu yedilâhu aleyhissalâb ve ihdîmen inşâilâsılâhı.